Kibir ve icab. Ne demek kibir ve icab? Arkadaşlar, kibiri duymuşsunuzdur. Ne demek kibir? Size soralım. Kibir. <gülüyor> Yüklenmek. Artistik yapmak diye. Bak kanısın. Biraz... <gülüyor> Kibrin o tarif ettiğiniz şey, mahlukata, insanlığa karşı kibir. Evet doğru. Ama kibirin bir kısmı o. Diğer kısmı da ne? Aleyhisselam diyor kibir nedir diyor? Gamtul hak, <haqq> batrul <gântul> hak. Batrul <gântul> hak ve gamtul nas. <nâz> Hakkı ne yapmak, kabul etmemek ve insanlara ne yapmak, kibirlenmek, büyüklenmek. Yani alm diyorlar ki halka karşı, mahlukata karşı kibirlenmek bir de neye karşı kibirlenmek? Hakk'a karşı kibirlenmek. İkisi de kibir. Hakkı karşı kabullenme hakk'a karşı kibirlenmek ne demek?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 kibirlenmiyor muyum? Çok önemli bir husus arkadaşlar. Aynı şekilde halka karşı, mahlukata karşı üstünlük kurarak gurur ve kibirleniyor muyum? Kibirlenmiyorum. Bunların hepsini ne yapmamız gerekiyor? Dikkat etmemiz gerekiyor. Konuyla alakalı İmam ne rahim Allah'ın zikrettiği ayetlere geçmeden önce hadi siz zikredelim İmam Ne İmam Tirmizi ve İmam Nesai'nin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 Kıyamet günü karıncalar gibi yaratılacak. Fi surat-ı rical. Tabi insan şeklinde karıncalar yani. Karınca kadar küçücük böyle ama insan şeklinde. Yakşâhumuz <gülüyor> zullû. Onları diyor ne saracak? Zillet. Ayetlerde geçiyor ki. Çenerinizi kapayın diyor. Konuşmayın. Zillet içinde olun. allah Teala konuşacak cesaretleri bile olmayacak. Bu Allah-u Teala'nın onlara böyle seslenmesinden sonra. Her tarafından onlara diyor zillet yağacak. Yusakûne ila sicni sicnin min cehennem yusemmâ bevles yahut da buğles. Cehennemde bunlar bir hapishaneye atlayacaklar. Diyor yani. Bu diyor hapishanenin adı nedir? İki türlü de okuyabiliriz. Bevles ya da Benim Bilmiyorum polis kelimesinin buradan bir etkisi var mı alınma olarak? Orada aklınıza gelsin. Cehennemdeki bu Hapisin adı ney? Hapishanenin adı Belulas. <gülüyor> Onların diyor, Taluhum Nārul Enyār, ateşler. Onları ne yapacak? Saracak, kuşatacak. üzerlerinden böyle ateşler, onları kuşatacak. Yuzqāun <gülüyor> min cehennem ateşinin içinde olan cehennemliklerin kan ve irinlerinden ne olacak onlara? ...susuzlukları bunlarla giderilecek. Yani şu insanın... ...susadığını, insanın artık böyle... ...damağının kuruyup... ...kırtlağının kuruyup ölüyorum dediği anı... ...su isteyecek insanlar... ...cehennemlikler. Onlara getirilen sonu arkadaşlar... ...cehennem ehlinin... ...irini. İşte... ...kibir, dünyada kibirlenen... ...kasımın dediği gibi artistlik yapan... ...insanlara böyle yukarıdan bakan... ...yahut da Hakk'a karşı... Kibirlenen insanların cezası bu. Aleyhissalatu vesselamın da dediği üzere. Tabii yeryüzünde insanlık tarihinde kibirlenen birçok insanlar gelmiş. Bunlardan bir tanesi hepinizin bildiği kim? <gülüyor> Karun. Allah Teala bizlere ne yapıyor? Onu anlatıyor. Diyor ki Karun Kasas suresinde diyor ki inna Karuna kana min kavmi Musa. Karun hangi kavm dendi? Musa'nın kavminden. Musa döneminde yaşayan zengin bir adam.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 Öbürküsü ise zulme diyor ve zulmüne karşılık da ne veriliyor ona? Zenginlik, hazineler. Niye? Azgınlığı daha da artsın. Azgınlığı daha da artsın. Allah Teala diyor ki: "İnne mafatihahu latunu bi'l-usbati ulil-quwwah." O da hazinelerinin anahtarları dahi güçlü, kuvvetli insanlara ağır gelecek, taşıması ağır gelen anahtarlara sahipti bu hazineler hazinelerden bahsedilmiyor. Hazinenin anahtarlarını da taşıyanlar güçlü olan kimseler taşımakta zorluk çekiyor diyor Allah Teala. Tabii Kanun'un şeyi ne? Artistliği, kibri. Kala inna ma utituhu ala ilmin indi. Bana bu hazineler benim benim kazancım. Benim yapmamla, benim ilmimle oldu. Benim bilgim, benim tecrübem. Ben yaptım.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 Yani senin bu kibrin, senin bu büyüklüğün nedir? Tabii Allah Teala bize anlatıyor. Karun'un görenler Karun'un kavmi de ne diyor? İtkalalahu kavmuhu la tefrah. Diyorlar ki ey Karun, öbürlenme, artistik yapma, büyüklenme. İşte bugün de birçok örneklerini görüyorsunuz. Bu çağda da var arkadaşlar. bakıyorsunuz. Yani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 Belli. Nereye gelecek? Bağulas'a e gelecek. Bağulas. Allah Teala onu yerle bir edince diyor ki Allah ﷻ: Fıma kāne lehu min nehu. Yerle bir olunca diyor ona yardım edecek hiçbir topluluk kalmadı.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 Yurdunu. Ahiret dar. Şey, İbni Usemin Rahimahullah diyor ki insanın diyor geçtiği dört tane yurt var. Dört merhale. Birincisi neresi arkadaşlar? Anne karda. Orası da bir yurt. Niye? Çünkü yani dokuz ay bir şey değil arkadaşlar. Otele gidiyorsun, üç gün sonra sıkılıyorsun. Dokuz ay kalıyorsun orada değil mi? Dokuz ay bir yani Orası kaldığın bir yer. Senin bir yaşadığın alem orası. İkinci yurdu diyor insanın. Neresi? anne kanından çıkmış olduğu dünya hayatı. 40 sene, 50 sene, 60 sene, 70 sene bu da uzun bir süre. Burada da ama ne yapıyorsun? Kalıyorsun. Orası da bir yurt. Üçüncüsü neresi arkadaşlar? Kabir yurdu. Orası da bir yurt. Bu yurtların en sonuncusu, ahir olan hangisi? Kıyamet, cennet ya da cehennem. İnşallah i̇şte Taala diyor ki: "Tirket darul neca'luha lillezina la yuridun 'uluwam fil ardi ve la fesâde. Bizler o ahiret yurdunu cenneti kimler için kılacağız? Yeryüzünde uluv, kibirlenmeyen, yükseklik istemeyen ve bozgunculuk yapmayanlar için. Nedir arkadaşlar bozgunculuk, fesat? Şeyh Übr-i Rahim güzel bir şey söylüyor burada. Diyor ki, masiyetler diyor, yeryüzündeki en büyük fesatlardır. Günahlar, şirk ve günahlar. Yani bozgunculuktan maksat hırsızlık, insan öldürmek elbet bu tabi bozgunculuk ama en büyük bozgunculuk yeryüzünden en yayılması, şirkin ve günahların yayılması.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 ne yapma? Yeryüzünde, kibirlenerek, böbürlenerek yürüme. Ne diyor? ''İnneke len tekhrikal arda'' Sen yeri delecek değilsin değil mi? Yani yerin dibine ne kadar <gülüyor> girebilirsin? Var mı? böyle bir gücün, kuvvetin, böyle yürüdüğün zaman, ayaklarına girebilirsin, yerin ne kadar altına girebilirsin? Veyahut da ''Ve len tebluğal jibâle Kafanı dikerek, kaldırarak yürüdüğün zaman dağların zirvesine ulaşabilir misin?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 Sen konuşuyorsun ama adam orada başka bir şeyli kaf kafasını çeviriyor. Adam, Allah yani Allah tala elaya alamu menخلق diyor ya hiç yaratan bilmez mi? Şimdi bu ayetlerde bakın bizden bahsediyor yani bizi yaratan olduğu için bizi çok iyi biliyor, değil mi? Yani böyle kibirlenen yanağını çeviren insanları görmüşsünüzdür adam. Sen konuşuyorsun bir şey anlatıyorsun hakkı anlatıyorsun mesela bir ayet söylüyorsun bir hadis söylüyorsun Veyahut da dünyalık bir şey konuşuyorsunuz adam böyle bakıyor. Haa sola bakıyor, kafasını çeviriyor. Yanak sana doğru. Allah sana diyor ki Yanağını insanlara çevirme. Büyüklenenek. Yani. <gülüyor> ve yeryüzünde büyüklenerek de yürüme. İnna Allah'a la yuhibbu. Zira Allah-u Teala sevmez. Kulle muhtal fakur, Muhtal ve fakhur. İkisi de kibirli. Muhtal, kılığında, kıyafetinde, duruşunda kibirli olan demek. Fakur.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 Kibirli olmak. Bu kibir öyle bir kibir ki arkadaşlar insanın bütün amellerini ne yapar? Boşa çıkarır. Allah Teala buyuruyor ki: Zalikhe bi ennohum ma Allah. İşte onlar Allah'ın indirdiklerini ne yaplar? Kerih gördüler, kabullenmediler. İçlerinden ona karşı bir hoşnutsuzluk ifade ettiler. Peki karşılığında ne oldu? Ah bata Allah Teala ise onların amellerini boşa çıkardı.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 Adam diyor ki la asla Diyor ki "Senö şey, semih rahmetullah." Yani şırhhta zikre zikrediyor. Bu adam artistik yapıyor yani hak hakka kibirleniyor hakka karşı. Yani, karşındaki peygamber diyor ki "Senin ne?" Senin artık bu konuda şeyin yok. Allah Teala ne diyor? Hiçbir erkek müminle kadın mümini Allah ve Resulü bir konuda hükmettiğinde onlar için artık ne yoktur? Bir seçme hakkı yok. Resul sana sen ne demiş? Bitti. Yapamıyorum, edemiyorum. Hele hele bu kibirle söylüyorsan bunu, Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki adam, yapamıyorum. Aleyhisselatü vesselam diyor, yapamayasın. Ne oluyor Peygamberimiz bedduasını alınca? Yapam ne oldu? Diyor ki, adam diyor, bir daha diyor, tabi sahabe de diyor, mâ menâhû illel kibru. Bu adamı sağ eliyle, kaşığı veyahut da işte elinle, sağ eliyle yemesine engel olan ancak neydi? Kibriydi. Peygamberden bu bedduayı alınca diyor ki, Artık ne yapamadı? Sol elini artık ne yapamadı? Hareket ettiremedi. Öyle kaldı, felç oldu. Yani hakkı kabul etmemek kibirin en kötüsü arkadaşlar. Hakkı kabul etmemek, Hakk'a karşı böyle batıl tevhirler getirmeye çalışarak onu inkar etmeye çalışmak kibirin en büyüklerinden bir tanesi. Üçüncü hadis.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 yortuyorsun sol elle yiyor, çay içiyorsun sol elle içiyor. Bu bir, bir bilinçaltına belki de bir gönderme olabilir. Ve toplumdaki bizim Türk insanına bakıyorum. Adam solak değil ama çayını sol elle içiyor adam. Bakın çevrenizdekilerin de bir kontrol edin, değil evet. mi? Su içecek sol elle açıp içiyor yani. O hale gelmiş bir toplumumuz. Halbuki Peygamber Aleyhisselam bunu yasaklıyor, nehyediyor. Şeyh ibnü şeyin olan da dediği gibi bu günahtır. Haramdır yani sol elle yemek içmek. Haramdır. Bugün de tıp çıkmış diyor ki evet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 günahkarlar ve mütekem bir kibirli olanlar. Cennet de diyor ki benim içimde bulunanlar da cennete girenler de kimler? Zayıf ve zavallı miskin insanlar. Fa kadallahu beynehuma. Cennetle cehennemin bu konuşmasını hüküm olarak Allah Teala ne yapıyor veriyor. Diyor ki Allah Teala ey cennet inneki el cenneh rahmeti erhamu biki men esha. Sen benim rahmetimsin. Ne yaparım ben? Dilediğime seninle rahmet ederim. Tabi hadi sen bazılarını da biliyorsunuz. İki bu hadise de zikrediliyor. Cennete girenlerin en belirgin özelliklerinden bir tanesi de ne arkadaşlar? Zayıf. Yani yoksul, ağır mütevazi insanlar. Çünkü as, insanın aslı bu. deminden söyledik yani. Cehenneme girenlerin en belirgin gün özelliklerinden bir tanesi insanları hakir gören, Hakk'a karşı kibirlenen, yüksekten bakan tipler. Diyor ki ateşe dedi. inneki ennar Sen ise ey cehennem benim azabımsın. Ağzabî u'azdibu bu men eşâ. Dilediğime seninle ne yaparım? Azab ederim. Ve likileykuma aleyyye mil'uha. Sizin ikinizi de ne yapacağım diyor. Allah-u Teala. Ben dolduracağım. Tabi biliyorsunuz Cehennem öyle bir yer ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de soruyor Hel <gülüyor> imtele'ti Daha dolmadın mı? Cehennem ne diyor? Hel min mezid Daha var mı? Ziyade var mı yani? Fazla var mı? Tabi cehennem dolmuyor. Hadiste ne diyor? En son gelir Rab Teala ayağını cehennemin üzerine koyar Ve cehennem içi içine girer. Ve ne var? Katın kat Yeter der.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 Diyor allah Teala, Allah ve Rasulüyle mi de geçiyorsunuz siz? Onun için, yani deminden de dersimizin başına dedik ya, bu çağın hastalıklarından bir tanesi adam, yani, bakıyorsunuz ki uygulamayabilir, yani uygulamayabilir ama uygulamıyordur, günaha giriyordur. Bu ayrı bir şey. Bir de bununla alakalı ne var? Konuşan insanlar var. Bilip bilmeden ne yapıyor? Görüş beyan ediyor. Bununla alakalı konuşuyor. Bu dil var ya, öyle bir şey ki Allah-u Teala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 Bizler diyor konuştuklarımızın karşılığında, yani konuştuklarımızdan hesaba çekilecek miyiz? Konuştuklarımızdan dolayı bize sorgu, <gülüyor> sual olacak mı? Peygamber Aleyhisselam diyor, <gülüyor> ne diyor? Annesini kaybetsin. Araplarda bu bir şey, atasözü. Bir beddua değil. İnsanlar diyor, yüzleri üzerine, biri rivayette de burunları üzerine, cehenneme, ancak dillerinle yaptıkları dillerinle söylediklerinden dolayı girerler. Yani dilin yeri çok acayip arkadaşlar. Dil var ya. o için Aleyhisselatü Vesselam ne onu? Tutarak gösteriyor. Hele hele bu dil Allah'ın dini hakkında ileri geri konuşma konusunda gelirse o zaman o adam mahvolmuştur. Demek ki Müslümanın, erkek Müslümanın kılık kıyafeti nasıl olacak arkadaşlar? Belli bir model yok yani.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 Bunlara ne yapması gerekiyor? Kişinin dikkat etmesi gerekiyor. Hazreti Ömer'in ölüm döşeğinde yaşadığı bir olay anlatılır. i̇bn Kesir bunun kitabında Elbidaya ve Nihayere zikrediyor. Bir adam gelip Hazreti Ömer'e, bir genç, Hazreti Ömer'e gelip taze, hasta ziyaretinde bulunuyor. Hazreti Ömer hançerlenmiş. Hatta yatakta diyor ki,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 Çıktı. Bu adam çıkmak istediği zaman bu delikanlı kapıya doğru yaklaştığında Hz. Ömer işaret ederek çağırttırıyor onu. Getirtiyor. Diyor ki elbiseni kaldır. Yani ölüm döşeğinde Hz. Ömer ne yapıyor? Çocuğa elbisesini kaldırıyor. Ki bundan önce Hz. Ömer tabi e, Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahlakıyla ahlaklanmış. Terbiyesiyle eğitilmiş bir sahabe. Niye? Aynı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 Ayak bileğinden aşağı indiği zaman ne olur? Ateşte olur, günah olur, büyük günah olur. Bir rivayette de bu kibirdir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Sen ne kadar kabul etmesen de bu kibirdir. Evet, altıncı hadis. Ebu Hureyre diyor ki, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, سَلَاسَتٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ Üç kimse vardır ki allah Teala kıyamet günü bunlara konuşmayacak. وَلَا يُزَكِّيهِمْ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 Kale-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kale-i Resulullah ve sellem. Diyor ki Allah Resulullah sallallahu Allah-u Teala şöyle buyurdu. Bu tür hadislere biz ne diyoruz? Kutsi hadis. El-izzu izari. Allah-u Teala diyor ki izzet benim neyimdir? İzarımdır. vel kibriya urida'i. Büyüklük, Büyüklük. Yani kibir. Kul için mezmum. Ne demek? Zemmedilmiş. Yerilmiş bir sıfattır ama Allah-u Teala için Hayır. Ben yanağazuni Tuhu kim beni izzet konusunda ve kim beni kibriya konusunda kibir konusunda bana benzemek isterse benimle yarışa girerse ona ne yaparım diyor Allah Teala? Azap ederim. Şeybünuseyimin rahimehullah burada güzel bir şey söylüyor. Bu tür hadisler diyor. Selefinde dediği gibi emrin ruha kemacaat. Geldiği şekilde ne yapılır? Aktarılır. Ne yapılmaz? İzardınmak saçılır. Rida'dan maksat şudur, şeyine girilmez. Şeyh Salih Ali Şeyh, Hafize güzel bir şey söylüyor. Diyor ki allah Teala'nın izarı ve ridası, onun diyor e, sıfatlarını kullarının görmesine engel olan bir hicaptır. Çünkü rivayetlerde o şekilde geliyor. Diyor ki, ennel kibriya huvar rida ve lezi şöyle geliyor. Rivayet hemen getirelim.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 Bunlar kulların Allah'ı görmesini ne yapar? Görmesine bir perdedir. Evet. Son hadis Ebu Hurayra hadisi yine. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem beynemâ racunun yemşi fi hulletin Ya Sondan önceki hadis. Diyor ki bir adam vardı. Bu adam üzerine bir elbise giymiş. Ne yapıyor? Elbisesinden gurur duyarak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 Güzel ahlak, ne yapmamız gereken, öğrenmemiz gereken ve üzerinde gayret olmamız gereken bir husus. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta bu güzel ahlak bahsine geçeriz. Subhanakallâhüm ve bihamdik. <Sessizlik> Eşhedönlâ Ente ve